Günaydın Güven Bey merhabalar Günaydın Ömer Bey Günaydın Güven Bey merhaba Günaydın Can Evet konuğumuz var daha önce de konuk almıştık ama epey zaman olduğunu konuşuyorduk biraz önce Ayşe Bilge Selçuk İnsan Her Koşulda adlı yeni kitabı da var ama tanıtımını siz yaparsanız Selçamak gibi iyi olur Tabi memnun olurum. Bilge hoş geldin merhaba. Hoş bulduk merhaba. Hoş geldiniz geldin. geldin. Merhaba Ömer Bey, Can Bey. Bugünkü programın merkezinde Profesör Doktor Ayşe Bilge Selçuk'un iki ay önce çıkmış olan Kasım 2019'da çıkmış olan İnsan Her Koşulda kitabı var. Destek yayınlarından çıkmış durumda. Bu kitaptan konuşacağız. Fakat bu Tabi bir giriş niteliğinde e, Profesör Ayşe Bilge Selçuk'un akademik çalışmalarına da bir parça değineceğiz. E, dinleyenler hatırlayacaktır. Daha önce iki kez e, konuğumuz olmuştu. Profesör Selçuk e, Koç Üniversitesi'nde e, gelişim psikolojisi e, alanında profesör, lisans ve yüksek lisans eğitimleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden e, yüksek lisans eğitimi döneminde bir sürede e, geçenlerde kaybettiğimiz Profesör Mümtaz Soysal'ın araştırma asistanlığını yapmış. E, ben bunu bilmiyordum. Bu e, kitabın ön sözünde e, okudum, öğrenmiş oldum. E, daha sonra Avustralya'da Melbourne Üniversitesi'nde Psikoloji ve Davranış Bilimleri bölümünde e, gelişimsel psikoloji e, doktorasını e, alıp 2003 yılından bu yana Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor. 2012'den bu yana e, öğrencileri ve meslektaşlarını bir araya getirerek kurduğu ve yürüttüğü çocuk ve aile çalışmaları laboratuvarında araştırmalarını sürdürüyor. E, gelişimsel psikoloji üzerine pek çok e, yazısı bilimsel çalışmaların e, Yayınları aynı zamanda gazete ve dergilerde yayınlanmış e, pek çok makalesi, kongre sunumları var. Kendisini bir gün gazetesindeki yazılarından hatırlayanlar da olacaktır. E, araştırma e, ödüllerine sahip e, bu kitapta kendi sözleriyle e, editörlüğünü yaptığı değil, bizzat yazdığı ilk kitabı. Ve e, ilk yazdığı kitabının bir yalnızca akademisyenlere hitap eden bir akademik kitap olma, olmaktan ziyade e, herkese hitap eden ve genel e, konularda insan hakkında ve hayat hakkında bir kitap e, olması istediğini söylüyor. E, Ayşe Bilge Selçuklu bu kitabı da bu şekilde yazmış. E, biz daha önce girişim Psikoloji e, konularından e, bahsetmiştik ki program boyunca hatta son yaptığımız program e, Amasız Barış Şart başlığını taşıyordu. Evet. E, bu kitapta da e, pek çok ilgili tema var. Bunların e, olabildiğince çoğuna bugün değinmeye çalışacağız. E, Bilge ben yeniden sana hoş geldin diyorum öncelikle. Hoş bulduk çok e, teşekkür ederim. Ee, ve belki şuradan başlayalım. Ee, kitabın her ne kadar akademik bir kitap olmasa da senin bir akademisyen olarak hayata bakışın ve yaklaşımın e, bu kitabı şekillendiren bir unsur. Ee, gelişimsel psikoloji nedir ee, konusuyla istersen başlayalım. Yani genel olarak belki gelişmekte olan insanların gelişmekte oldukları döneme ait psikolojisi. Ama ben bunun ötesinde çok önemli bir alan e, olduğunu ve e, işte diğer başka pek çok interdisciplinar alanla karşılaştırmalı kognisyon alanıyla e, ilham alan veren bir alan olduğunu düşünüyorum. Hatta şunu da söyleyeyim e, psikologlar arasında değil ama daha muhafazakar bir grup olan e, felsefeciler arasında zaman zaman şöyle şeyler duyduğum da oluyor. Ya Biz insan zihniyle ilgileniyoruz e, zihin felsefecileri olarak dolayısıyla yetişkin insanların zihinleri bizi ilgilendirir. İki hmm. yaşında bir çocuğun e, zihnine bakarak insan zihni hakkında herhangi bir şey öğrenecek değiliz dolayısıyla gelişimsel psikolojinin ne alakası var felsefeyle falan diyen insanlar var. Bunlara ben e, bu hiç katılmadığım görüşe kendim e, bir cevap vermeye elbette çalışıyorum ama e, senin cevabınla bu soruya belki başlasak ve gelişimsel psikolojiden girerek e, kitabın üzerinden devam etsek. Teşekkür ederim. Gelişimsel Psikoloji... E, Psikolojinin çok temel alt dallarından biri ee, güven yani e, aslında ayrıştırmalar giderek kayboluyor. Sosyal psikoloji, klinik psikoloji, gelişimsel e, ve işte kognitif bilişsel psikoloji artık hepsi e, iç içe geçmiş durumda. Nöropsikoloji bunların e, hepsi e, insanın e, aynı özelliklerini e, açıklamayı hedefliyor ve hepsi e, bir arada yani. Bir Birbirinden beslenerek insanı açıklıyor. Gelişimsel psikoloji diye bir alt dal yine de biz e, e, var olduğunu düşünüyoruz. Yani bir e, temel bir bilim alanı olarak uygulamalı e, unsurları da var elbette ama... E, incelediği alanlar, incelediği beceriler çocukların daha çok temel gelişim alanlarının bebeklikten itibaren ölüme kadar yani bebeklik, çocukluk, ergenlik, yaşlılık, yetişkinliğin farklı zamanlarında, farklı dönemlerinde tüm bu beceriler nasıl değişime uğruyor, nasıl gelişiyor, nasıl duraklıyor, ne zaman inişe geçiyor ve birbiriyle ilişkisi ne? Ve e, tüm bu gelişimsel süreçlerde Biyolojinin genetiğin ne kadar e, Etkisi var e, Çevrenin ne kadar etkisi var Gelişimsel psikoloji bunları anlamaya Çalışıyor Benim e, uzmanlık alanlarımdan biri gelişimsel psikoloji biri de yine onunla bağlantılı olan gelişimsel psikopatoloji yani psikopatolojinin gelişimsel süreçleri işte bu duygu durum bozuklukları olabilir depresyon gibi kaygı gibi ya da kişilik bozuklukları olabilir bütün bunların genetik temelleri ve çevreyle olan etkileşimleri şimdi çocukluk neden önemli ya da çocukluktaki zihin zihnin işleyişi bilissel özellikleri neden önemli? Çünkü aslında evet değişimi açık ama önemli bir de süreklilik gösteriyor. Yani bunun bir kısmı genetik, bir kısmı kalıtımsal olarak geçiyor. Mesela mizac işte korkulu bir mizacı olan bir çocuğun dünyaya bakışı, algılayışı daha olumsuz olabiliyor. Daha tehditkar, daha tehlikeli bir yer olarak görebiliyor dünyayı. Aynı şekilde yani mizac hiç, e, mizacı böyle olmasa e, dahi anne babasının e, yetişme e, ortamında e, onun büyümesinden sorumlu olan e, kişilerin yakın ilişkide olduğu kişilerin kişilik özellikleri e, de çocuğun e, bilişsel becerilerini etkileyebiliyor. E, diğer kişilere daha e, olumsuz atıflar e, yapması, ee, ...daha tehditkar e, o olarak algılaması dünyayı daha korkulacak bir yer olarak algılaması mesela. Bütün bunlar bilişin gelişmesiyle ilgili ve işte her şeyin temeli çocuklukta atılıyor. Yani bu elbette sonra da bir miktar değişim gösteriyor ama çocukluktaki zihin çok önemli. Kitapta da söz ettim aslında. Bazı evrimsel temelleri var zihnimizin işleyişinin. Ben sen ayrımı yapmak gibi mesela 6-7 aylık Bebekler bu ben sen biz siz ayrımını yapmaya başlıyor. Onun için e, bence yetişkin zihnini anlayabilmek için e, bebeklikten itibaren e, tüm bu e, alanların tüm bu becerilerin zihnin e, nasıl oluştuğu bilişsel becerilerin nasıl oluştuğu e, bütün bunları incelemek gerekiyor. Uzun evet, bir cevap oldu belki. E, diyorsun ki evet. insanı insan yapan yetilerin ilk belirtileri yaşamın ilk senesinde var. İnsan bu kapasiteyle dünyaya geliyor. Zaman içinde olan ise o kapasitenin işlenmesi, geliştirilmesi. E, dolayısıyla yetişkin bir evet. insan zihninin e, zihnini anlayabilmek için e, oraya hangi yollardan nasıl vardığımızı e, incelemek, anlamak bana da çok önemli gibi gözüküyor. Evet. Peki ee, bir e, bölümünün kitabındaki bölümlerden birinin başlığı dürtü davranış ahlak e, Bunlar birbiriyle bağlı konular ve belki e, ülkemiz içinde bugünlerdeki halinden endişe eden insanlar için de özellikle e, önemli konular Biraz bu dürtü davranış ahlak e, üçlüsü arasındaki ilişkilerden de bahsedebilir miyiz? Evet e, şimdi gerçekten insanı insan yapan e, özellikler var. Bu özellikler işte empati vicdan e, suçluluk duymak yanlış bir şey yaptığımız zaman e, kötü hissetmek mesela bunlar insanı insan yapan özellikler dil iletişim becerileri keza öyle e şunu çok önemsiyorum e, ben e, güven şimdi e, gelişimsel psikolojide biz hep bazı becerilerin nasıl daha desteklenebileceğini nasıl ilerletilebileceğini konuşuyoruz işte dil becerisinin daha ileri olması çok önemli. E, ...sosyal becerilerin daha gelişmiş olması... ...duygusal becerilerimizin... ...mesela duygu kontrol becerimizin... ...duygu regülasyonu da diyoruz... ...daha gelişmiş olması... E, ...çok önemli... ...bilişsel becerilerimizin keza... zihinsel becerilerimizin gelişmiş olması... ...çok önemli... E, ...karşımızdakinin niyetini okuyabilme... ...işte düşüncesini tahmin edebilme... ...gibi özellikler önemli... ...ama ben şu ayrıştırmayı yapıyorum... Bütün bu becerileri iyiye de kötüye de kullanabilir insan. Yani dil becerileriniz çok gelişmiş olabilir. Bunu karşınızdakinin canını acıtmak için de kullanabilirsiniz. E, tatlı <gülüyor> dille iyi bir şey söylemek, onu iyi hissettirmek için de kullanabilirsiniz. E, zihinsel becerileriniz, bilişsel becerileriniz çok gelişmiş olabilir. Bunu karşınızdaki insanın ihtiyaçlarını fark etmek e, ve onları karşılamak için kullanabilirsiniz. Karşınızdaki insanı manipüle etmek için kullanabilirsiniz. Yani işte bu makyavel kişilikte de gördüğümüz şey. Karşıdaki kişiye neyi nasıl söylersem bana inanmasını sağlayabilirim. Ve işte dereyi geçinceye kadar ayıya dayı demek gibi bunun benzeri en hafifinden. Yani neyi nasıl söylersem kendimi nasıl acındırırsam benim istediğim şeyleri yapmasını sağlayabilirim, onu yönetebilirim, yönlendirebilirim, manipüle edebilirim. Bu çok gelişmiş bir zihinsel beceri istiyor. Aynı şekilde sosyal beceriler. Yani biz bütün bu becerilerimizi iyi ya da iyiye ya da kötüye kullanabiliyoruz. Bu da tamamen dördüncü bir gelişim alanı ile ilgili. O da ahlak gelişimi Yani ahlaki gelişim bütün bu gelişmiş becerilerimizi ne yönde nasıl e, kullanacağımızı belirliyor. Orada da yine kitapta da söylüyorum insanın kendisinin oluşturduğu bir çok yüksek bir e, ahlaki sistem var. İnsan onu karşılamaya çalışıyor ve çoğu zaman da e, bundan ...çok eksik kalıyor... ...yani bunu yerine getirmekte... ...çok zayıf kalıyor... ...çok geride kalıyor... ...çünkü insan zihni... ...bu hayatta kalabilmek için... ...bu ben-sen ayrımını... ...biz-siz ayrımını... ...yaşamın ilk senesinde yapmaya başlıyor... ...yani çok sayıda gelişimsel psikoloji... ...araştırması bunu gösteriyor... ...daha 6-7 aylıktan itibaren... bebekleri ...kendi ırklarından olan... Ee, ...insanların, yetişkinlerin fotoğraflarını e, gösteriyorlar. Mesela Çinli bebekleri Çinli yetişkinlerin fotoğrafını gösteriyorlar. Ya da işte beyaz e, Amerikalı insanların fotoğrafını gösteriyorlar. Ve kendi ırkından olanlara e, bakarken... E, ...daha fazla olumlu e, his, olumlu duygu e, ifadesi gösteriyor bebekler. Yani evrimsel olarak... Ee, bizden olanı tercih etme ve bütün bu kapasitelerimizi iyi yönde onlar için kullanma gibi bir eğilimimiz var. Yani burada e, o e, kitabın o, bu bölümünde bundan söz ediyorum aslında ama Tabii çok da detayına girmek istemiyorum. Sadece ırk da değil yine yapılan bir araştırma şunu gösteriyor. Çinli çocukların e, bir dönem e, çok e, fazla sayıda uluslararası diğer ülkelerdeki aileler tarafından evlat edinildiğini biliyoruz mesela Amerikalı Kanadalı aileler o durumda da mesela kendilerini evlat edinen ailelerin e, e, fotoğraflarını yani hangi ırktansa onlar onların fotoğraflarını tercih ediyorlar yani sadece ırk meselesi de değil bizim hayatta kalmamızı kim sağlıyorsa biz onları onlarla bir bağ kuruyoruz ve onları tercih ediyoruz yani bu tamamen hayatta kalmayla hayatta kalma içgüdüsüyle ilgili bir şey ee, yine bizim yaptığımız e, yeni hatta çok e, önemli bilimsel dergilerden birinde yayınlandı geçtiğimiz aylarda ee, bir araştırmada e, zihin anlama becerisini ölçtük bu zihin anlama ...kapasitesini ölçtük ve üç tane farklı senaryo verdik. Türkler için ne kadar kullanırsınız, Suriyeliler için ne kadar kullanırsınız ve bir de nötr grup seçtik. Norveçliler için ne kadar kullanırsınız ve en fazla kendimiz için kullanıyoruz... Ve en az Suriyeliler için kullanıyoruz. Zihin anlama becerimize Çünkü onları işte sebeplerini de araştırdık. Tehdit olarak algılıyoruz. Ve onlara ön yargılı yaklaşıyoruz. Ve onlara gösterilen saldırganlığı da daha kabul edilebilir e, buluyoruz. Bütün e, bunları e, anlatmaya çalıştım kitabımda. Yani becerilerin gelişimine odaklanıyoruz biz e, belki. Çocuklarımızda işte hep bunları nasıl daha geliştirebiliriz e, hep bunları konuşuyoruz ebeveynlik e, araştırmalarında çalışmalarında ya da programlarında fakat bunların kullanımı üstünde hiç düşünmüyoruz ben sen ayrımı üstünde düşünmüyoruz halbuki işte dünya daha iyi bir yer e, olmuyor ve olmayacak yani biz bu ayrımı yapmaya devam ettiğimiz sürece kitapta hep bunlardan e, söz etmeye çalıştım ben de bir şey arada Suri'miz nüzle bu Ahlaki bir meselenin temel olduğu söyleniyor. Ahlaki derken tam olarak neyi kastediyoruz? Mesela ben şey olarak anlıyorum. Temel bazı işte özgürlük, adalet, eşitlik gibi bir takım temel değer ve ilkelerin e, savunuluyor olması. Evrensel bazı ilkelerin... E, Evet. ...termiyoloji evet. olarak... ...tam bununla ilgili tam sorabilir miyim? Evet, tam olarak bunu kastediyorum aslında... ...Ömer Bey. Yani işte demin... ...anlattığım araştırmanın bir parçası... Suriyelilere karşı... ...saldırganlığın ne kadar... ...kabul edilebilir olduğuna dair... ...bir soruydu. Böyle bir ölçek... ...verdik. Onlarla ne kadar ilişki kurarsınız... ...ve işte... Şu hareketlerin Türklere yapılması ne kadar kabul edilebilir, Norveçlilere yapılması ne kadar kabul edilebilir, Suriyelilere yapılması ne kadar kabul edilebilir. Yani saldırganlığı ya da şiddeti farklı türlerini Suriyelilere yapılmasının daha kabul edilebilir olduğu düşüncesi mesela ahlaki değildir. Yani başarı kriteri bu evet. anlamda ahlaki midir? Ee, nasıl başarı kriteri? Yani e, hayatta en önemli şeyin başarılı olmak. Bireysel başarılı olmak Değil. olduğunu e, Değil. öngören Değil. bir ideolojinin Tabii bu çok sınırlı bir bakış. Evet. Çok sınırlı bir bakış. Yani kitapta da bunu e, an, anlatmaya e, çalıştım aslında. Yani hani kendi başımıza bizim iyi olmamız ya da sağlıklı olmamız, her şeyin istediğimiz gibi gidiyor olması falan böyle bir şey söz konusu değil. Yani biz böyle bir kapsülün içinde ayusu Alfa öyle bir yerde yaşamıyoruz. Yani o... Sözünü ettiğimiz insanlar işte şiddete maruz kalmalarını daha makul gördüğümüz insanlar ayda yaşamıyorlar. Biz hepimiz aynı toplumda yaşıyoruz. Ve bir yerde yollarımız kesişiyor. Keşis, ke, kes, kesişmese bile sadece onun iyiliği için yani onun iyilenin desteklenmesi lazım. Yani insanların yaşamak. Koşulları gerçekten çok zor ve çok ağır olabiliyor ama hepimiz iyi olmadan birimizin iyi olması mümkün değil. Evet yani tam bir kısa soracağım dedim soru soruyu açtı bir de son bir şey söyleyeyim bu daha e, e, yeni konuştuğumuz bir şey işte Suriyeliler deyince aklıma geldi bir kadın doktora. Ee, Raul Valemberg ödülü veriliyor ve bir, o korkunç, olağanüstü ürkünçlükteki iç savaş şartlarında bir yeraltı hastanesi kurup işleterek evet yapması yani ahlaki bir şey derken asıl böyle bir şey kastediyorum Sarah. Evet. evet, evet elbette, elbette. Yani bunlar e, hakikaten işte insan her koşulda yani e, kitabımın ismi insan her koşulda. İnsan sürekli bir mücadele e, içerisinde. Hem kendi dürtülerine e, rağmen, isteklerine ve o ben sen ayrımı yapmaya her an e, hazır hatta bunu otomatik olarak neredeyse yapan beynine rağmen Evet. Bunun üstesinden gelmeye çalışıyor. Evet, Oscar'a ödül aday gösterilen de bir filmin evet. konusu evet. Mağara filminin evet. ilginç. Evet. Peki ben de e, izninizle o zaman konuyu tekrar kitabın başlığına. Bağlayacak şekilde bu ben sen ayrımına getireyim. Biyolojide bu elbette çok önemli bir temel bir ayrım. Benim gibi olanla benim gibi olmayanı ayırmak. Hemen her canlı da gözüküyor. Fakat belki insan zihninin başarısı eğer öylece bakacak olursak bu benim gibi olanla benim gibi olmayanı biyolojik bir çerçeveden çıkartıp çok daha geniş bir çerçevede görebilmek yani her koşulda insan dediğimiz zaman e, bambaşka çok daha geniş bir çerçeveden de aslında bahsediyor olabiliyoruz enternasyonalist bir vizyona sahip olabiliyoruz sen ayrımını illaki işte yüzü bize benzeyen ya da ten rengi bizim gibi olan insanlar e, temelinde yapmak zorunda değiliz bunu genişletme imkanı bir şekilde insan zihninin elinde var gibi gözüküyor. Ee, i̇nsan her koşulda kitabının da bence e, ana teması yani bu light motif alttan alta süren bütün bölümlerini e, e, kapsayan teması da buna benzer bir şey diye düşünüyorum ve ee, Romalı ünlü yazar e, Terentius'un işte çok hı hı. bilinen bir sözü var biliyorsunuz insan olan insana dair hiçbir şey benim yabancım değildir evet. diyor bunu tabi Türkçe dilletince diyor adam ama <gülüyor> e, bunu çağrıştıran bir e, başlık insan her koşulda bence e, içinde. E, Sinemadan, edebiyata kadar pek çok konuya temas ediyor dolayısıyla ben çok keyif alarak okudum çok teşekkür de beğeneceğine eminim son bir soruyla o zaman kapatmak istiyorum kitaptaki bölümlerden bir tanesinin başlığı kendini iyileştirebilen insan ve burada sosyal sorumluluk konusuna değiniyorsun ee, ve bir noktada diyorsun ki e, bir konuda hiçbir şey dememenin anlamı bir yanıyla olan durumu onay vermektir. Gördüğünüz bildiğiniz bir yanlış konusunda hiçbir şey dememeniz duruma hı hı. göz yummanız anlamına gelir. Ee, hiçbir şey dememek mevcut durumu kabul etmektir. Hı hı. Doğru dolayısıyla bazı durumlarda bir şey demek gerekiyor. Hı hı. Ee, biz fakat e, ne diyeceğimizin ee, ne olması gerektiği konusunda şimdi soracağım soru. Geçen hafta genç işsizliği üzerine bir program yaptık. Ee, i̇ki hafta önce e, genç bir İstanbul Üniversitesi öğrencisi kadın kendi yaşamına sonraydı. Evet. Sosyal medya paylaşımından anlıyoruz ki. E, iş arıyor bulamıyor yoksul işte yemek kartında 1 kaldı diye mesaj atıyor filan hmm. sonunda belli ki e, bu mücadelenin sonunda takati kalmamış kendi hayatına kıymış böyle bir durum karşısında herkesin vermesi gereken ilk insani bir vicdansızlamasıdır diye düşünüyorum evet, evet, ben tabii, fakat elbette. sosyal medyaya baktığım zaman bunun böyle olmadığını bir dehşet duygusuyla birlikte aslında gördüm çünkü Hı -hı. pek çok kişi yani hani numara yapıyor diyemiyorlar çünkü intihar etmiş kadın daha ne yapsın ama Evet. Ee, işte fotoğraf çekmiş Starbucks saymış, bak orada kahve 4 lira ona 4 lira vereceğine ikisi mi salıydıymış karnını doyurmuş böyle kuruş hesapları yapılmaya başlanıyor evet. ve anne yani insanın içini ürperken e, şeyler söyleniyor bir şey evet, söylememek çok... susmanın ötesinde tam tersi hiçbir vicdan sızısı belirtisi göstermeyen bir tepki veriliyor bu da sosyal sorumluluğun belki bir anlamda tersine çevrilmesi falan gibi bir şey. Ee, hı hı. Bir e, insan her koşulda kitabının yazarı ve e, gelişimsel psikoloji profesörü olarak sana sormak istiyorum Bilge. E, bu durumu nasıl açıklayacağız ve içimize su serpecek söyleyebileceğin şeyler e, var mı? Ee, teşekkürler Güven gerçekten çok üzücü ve e, çok hani içimizi acıtan e, bir e, olaydı o yani bunun Benzerleri de çok yaşanıyor Dediğin gibi psikiyatrik bir problemi Olduğu da e, söylenmişti e, O genç Arkadaşımızın bunun da bir bahane olarak Ya da işte bir açıklama olarak O vicdanı çok da e, Sızlamayan e, kişiler Tarafından e, söylen, söylenen Şeylerden biri de buydu Şunu söylemek isterim yani bu demin e, Bahsettiğim kapasitelerin gelişmiş Olması ama e, Seçerek e, kullanılması Yani bizden olan için kullanılması ması bizden görmediklerimiz için kullanılmamasının çok güzel bir örneği bu. Ee, ve özellikle e, hangi durumlarda yani bazı genel durumlar vardır ülkede işsizlik gibi ağır stres gibi gelecek endişesi gibi e, insanı çok daha bencil e, yapan diğer kanlıktan uzaklaştıran ve işte bu vicdansız olarak nitelediğimiz özellikleri göstermesine sebep olan bazı koşullar bazı genel koşullardan da söz etmek mümkün. Eğer insan kendisi hayatta kalamıyorsa kendi geleceğiyle ilgili endişeleri varsa kendisinin ve ailesinin hayatta kalmasıyla iyiliğiyle ilgili endişeleri varsa büyük bir ekonomik sıkıntıdan geçiyorsa ülke işsizlik yüksekse ve işte insanlar işlere başvuruyorlar ve reddediliyorlar ve işsizlerin sayısı her geçen gün yükseliyorsa bu sözünü ettiğim kapasitelerin kullanılma ihtimali fevkalade düşüyor yani ben sen ayrımı giderek keskinleşiyor hatta işte en küçük gruba kadar e, iniyor yani artık bu ırk aynı ırka mensup olmak da yetmiyor aynı dine aynı işte mezhebe her neyse yani bu mahalleye kadar sınıfa kadar inebilen detaylı olarak ayrıştırılabilen bir ben sen ayrımına geliyor mesela işte üniversite okuyanla okuyamayan büyük şehirde yaşayanla yaşayamayan kadın erkek gibi yoksul yoksul elbette yani hani bu ülkenin koşullarına da baktığımız zaman yani bu artan bu şiddetin bir e, türüdür yani bu gördüğümüz söylemlerin hepsi bir şiddettir ve şiddet e, ülkenin bu koşullarında fevkalade arttı yani se e, sebeplerinden e, biri bu. E, Stres e, yükseldiği zaman işsizlik e, arttığı zaman ekonomik sıkıntılar fevkalade yükseldiği zaman insan işte kendini insan yapan özelliklerini unutuyor. Onlar çok daha zayıf kalıyor. O dürtüsel hayvani olan hayatta kalma içgüdüsüyle davranmasına sebep olan bütün o özellikler ortaya çıkıyor ve baskınlaşıyor maalesef Twitter'da ya da işte diğer sosyal medyada gördüğümüz bütün bu söylemlerin hepsi aslında şiddet içeren insanı şefkatten ve sevgiden insanlığından uzaklaştıran söylemler iyileşmenin tek yolu var şefkat sevgi iyilik ben başka bir çıkar yol olduğunu düşünmüyorum şefkat iyileştirir sevgi iyileştirir ama işte burada bir kendimize odaklanarak yani kendimizden kendimizi sadece oda alarak hayatta kalmayı öngören bir iyilikten söz etmiyorum. Toplum olarak ancak birbirimize şefkat gösterdiğimizde iyi olabileceğiz hep birlikte. Evet. Halba süreyi evet. bitirdik. Evet. Bitirmek için de programı kapatmak için de iyi bir e, e, söz e, dizisi oldu. Bunlar e, kitapta şefkat üzerine de ayrıca bir bölüm olduğunu kitapla ilgilenenler için söyleyeyim. Bugün konuğumuz Koç Üniversitesi'nden gelişimsel psikoloji e, ve psikoloji psikopatoloji e, profesörü Ayşe Bilge Selçuk'tu. Yeni çıkmış olan kitabı İnsan Her Koşulda üstüne konuştuk. Çok teşekkür ederiz Bilge. Ben çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Yeni kitabın kıtlı olsun. Destek ee, Çok teşekkürler. Programı bitirmeden e, bir başka teşekkürüm daha var. Bu da Can'la ilgili. Can'ın e, katılacağı galiba son açık bilinç programı bu oluyor. Evet Can anonsunu e, sen geçen hafta açık dersi de yaptın ama e, sen açıkladığımı istersen. Evet efendim. Ee, yolun sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız benimle beraber aynı zamanda seyaatiinde prodüksiyon masasına geçiyor Emre de e, profesyonel işlerine dönüyor yaklaşık ye yıldan fazla uzun daha doğrusu 7 yıldan uzun süredir açık kasteddik galiba 2000, e, 12 senesinden beri de sizinle beraber program yapıyorum e, güven Bey Evet Açık Bilinç Kasım 2012'de başlamıştı. Sen de Açık Gazete'yi devralalı Mahir Yılcaz'dan galiba birkaç ay olmuştu. Evet 2012 içinde de içindedir diye değil mi? Evet efendim o tarihlerden beri beraberdik. Sizinle program yapmak büyük bir keyifti. Çok fazla şey öğrendim. Etrafımdaki insanlarla da bu konuyla alakalı çok fazla şeyi paylaştım. Sizin kulaklarınızı çok fazla bir şekilde çınlattık. Ben her şey için çok teşekkür ederim size. Estağfurullah. Can teşekkür edecek olan kişi benim e, sorularımla, yorumlarımla, e, yaptığın her türlü yardımla 7 senedir e, açık bilince çok katkı sundum. E, ben teşekkür ediyorum. Bundan sonra yapacağın her şeyde de başarılar diliyorum. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere diyorum ben de o zaman. Evet bu Peki, şekilde. Görüşmek de. üzere. Bitiriyoruz. Hoş, Hoşçakalın. Çok teşekkür Görüşmek üzere. Edeyiz. Çok teşekkür ediyorum tekrar. İyi günler.